Mantığı da icaden eden şeytandır herhalde. İlk mucize, anki mucize şeytandır. Allah'a karşı piyas yaptı. Niye dedi benim elimden yaptığım dedi hocam. Bak elimden yaptığım Adem'e seccretmedim dedi. Yarattığım adım. Halak deneyim innanem ahakoyumun tiydi de allah Teala. Dedi onu topuktan alırttın beni ateşten, ateş toprağı fayktır ya Rabbi. Sana secde ederim ama Adem'e etmem. dedi. Bahruş ve nikah acı kovu dışarı. Kovuldu iblis.